Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ilâ cemil enbiyayı vel mursalîn. Ve ilâ cemil evliyayı velhamdülillahi Rabbil alemin. Hep beraber aşk, aşık, mahşuki anlamaya çalışıyorduk. Neden Allah'ı sevmemiz gerekir? Neden Allah'a aşık olmamız gerekir? Onu anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Allah'ı bildikçe, Allah'ı tanıdıkça Allah'ı sevmemiz mümkündür. Tanımayınca, Allah'ı anlamayınca, Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımayınca Allah'ı sevmek, dolayısıyla iman etmek hiç kimse için mümkün olmaz. Tanıdığı kadarıyla sebebidir. Bunun için de Allah'ın el-esma-ül isimlerini bilmek, anlamak gerekiyor. Son bölüme gelmiştik. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır demiştik en son. Ayet-i Kerime'de Allah huve el vel ahirü ve zahirü vel batın ve huve bi kulli şeyin alim buyurmuştu. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır ve o her şeyle her şeyi bilendir diye ayet-i Kerime'de. Allah kendini tanıtıyor yani isimleriyle. Evvel, ahir, öncesi ve sonrası olmayan, Demektir, zahir ve batın, görünen ve görünmeyen, gizli olan veya aşikare olan manasındadır. Her ne varsa hepsi Allah'ın tecellisidir, buyurdu. Ve o her şeyle her şeyi bilendir. Yani herhangi bir şeyi dışarıdan bakıp ilmiyle ya da basiretiyle gören değil, her şeyi kendisiyle bilen, yani her şeye her şeyden daha yakın, her şeyin hakikati olan, her şeye bir nur olarak tecelli etmiş olan, her şeyde isimleri tecelli etmiş olan manasındaydı. Allah mübindir, apaçık olandır. Eğer Allah mübinse apaçık Görünense, apaçık ortada olansa, bu durumda eğer biz onu görmüyorsak bakmadık demektir. Bakmak için, görmek için çaba gayret sarf etmedik demektir. Herhangi bir şeyi görebilmek için mutlaka bakmak gerekiyor. Bakmadan onun görülmesi mümkün değildir. İstersek gözümüzün önünde olsun. Mesela bir örnek vereyim hepimizin kolunda neredeyse saat vardır, kol saati vardır örneğin, saatimiz vardır. Günde en az birkaç sefer saate bakıyoruz. Niye bakıyoruz? Saatin kaç olduğunu anlamak için. Mesela sorulsa bize, saatin içindeki rakamlar nasıldır, içinde başka ne yazılıdır? Evet, birçoğumuz buna cevap veremeyiz. Niye? Çünkü bakarken saatin kaç olduğuna bakmışız. Saatin içinde ne olduğuna bakmamışız. İsterseniz şimdi bir bakın, düşün, cevap verebilecek miyiz bu soruya? Saatin içinde neler yazılıyordur? Hangi rakamlarla yazılıdır Aynı şekilde bütün alemde Allah'ın isimleri tecelli etmiş ama göremiyoruz. Çünkü bakarken Allah nasıl tecelli etmiş? Allah'ın kudreti orada nasıl tecelli ediyor? Ona bakmamışız. Yani şehadet etmek için mübin olan Allah'a şahit olmak için, kudretine şahit olmak için, isimlerine, el esmaül hüsna'ya şahit olmak için bakmayınca görmek mümkün değildir. Önce insanın kendine bakması gerekir. Allah onda nasıl tecelli etmiş? Mesela 50 sene, 100 sene önce hiç yoktuk. Şimdi varız. Bir 50 sene, bir 100 sene sonra gene olmayacağız. Varlık itibariyle yani beşer itibariyle zahiri itibarla gene olmayacağız. Öbür tarafta olacağız. Bu dünyada başkaları olacak. Yaratan kimdir? Allah tecelli eden odur, varlıkta tutan odur, o yaşama imkanı, hayat imkanı olan, veren odur. O zaman bize ait bir şey yok. Yani 50 sene, 100 sene önce ne biz kendimizi biliyorduk, ne de başkaları bizi biliyordu. Şimdi kalkıp bir varlık iddiasında bulunmak doğru müdür? Doğru değildir. Ya da, Bizim bizden haberimiz yokken, biz yokken yoktan var eden demek bu demektir. Yoktan yaratan Rabbimize karşı nankörlük yapmamız, onu yok saymamız nasıl doğru olsun? Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, böyle düşünenlere, böyle konuşanlara sor. Onlar bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar yoksa onlar kendi kendilerinin yaratıcıları mıdır? Sor, cevap versinler. Eğer beni Allah yarattı dediyse bu durumda ne yapması lazım? Allah'a itaat etmesi lazım. Allah'a teslim olması lazım. Allah'a iman etmesi lazım. Her anda Allah ile beraber olması lazım. Yoksa kendi kendini kandırmış olur. Kendi kendine zulmetmiş, Allah'ın kendisine emanet ettiğine ihanet etmiş, hainlik yapmış olur kendisini Allah ile bilmesi lazım. Allah ile varlıkta olduğunu, varlıkta durduğunu bilmesi lazım. Buna iman etmesi lazım, bunu tatması lazım. Eğer böyle olursa varlığının Allah'a ait olduğunu, varlığının Allah'a bağlı olduğunu bilirse, anlarsa bu durumda Allah'ı sever ve Allah'a aşık olur. Yoksa yoksa kendini kandırır. Kendini bir şey zanneder. Vahmi bir varlığa sahip olur ki buna nefis denir. Kötü haldeki nefis, hakkı olmayan bir şeye sahip çıkan, çıkmaya kalkışan bir nefis. Allah'ın isimlerine sahip çıkan bir nefis. Allah'ın isimlerini hepimiz inşallah öğrenmişiz, biliyoruz zaten. Bizim görmemiz, işitmemiz, bilmemiz her biri Allah'ın bir isminin tecellisidir görmemiz Allah'ın Besir isminin tecellisi, işitmemiz Semi isminin tecellisi, sevmemiz Allah'ın Vedud isminin ilah isminin tecellisi. Evet böyle bütün sıfatlarımız hepsi Allah'a ait. El esmaul hüsnadan tecelli etmiş. Yani merhamet etmemiz, ikram etmemiz hangi ismi olursa olsun Allah'ın isminin tecellisidir. Yani varlığımızı Allah'tan alıyoruz. Bununla beraber Allah'a bağlı olmaya da devam eder. Bir kul kendini bütünüyle Allah'a ait görürse, varlığının ona ait olduğunu anlarsa, bunu tadarsa, sahibine, Rabbine aşık olmaz mı, iman etmez mi, sevmez mi? Sevmiyorsa anlamamış demektir. Onun için biz de hep beraber anlayalım diye. Neden mi? Rabbimize aşık olmamız, iman etmemiz gerekir. Onu anlamak için El Esmaül Husna'dan anlamaya çalışıyoruz. Allah müebindir. Zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiştir. Bütün varlık onun isimlerinin tecellisinden ibarettir. Bunu görmek lazım. Eğer göremezsek şahit olamıyoruz zaten. Şehadet getirmiş olmuyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ben şahidim ki, şahit oluyorum ki müşahede ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu durumda senin şahit olman lazım. Şahit olman için görmen lazım. Nerede? Hem kendinde hem bütün varlıkta Allah'ın kudretini, isimlerini, tecellisini görmen lazım. Allah'ın her anda sana muamele yaptığını görüp bunu tatman lazım. Senin Allah ile Muhatap olman lazım. Onun için her anda duada olman lazım. Neyi istersen iste, Allah'tan istemen lazım. Neden? Allah'a sığınırsan sığın, sığınırsan sığın, Allah'a sığınman lazım. Eğer öyle değilse, kendi kendimize sığınıyorsak, birilerine sığınıyorsak, birilerinden istiyorsak, Allah'ı unutuyorsak, bu durumda Allah'ı yok saymışız demektir görmezden gelmişiz demektir. Şahit olamadık, olmamışız demektir. Evet. Allah mübin olandır. Apaçık olandır. Onu göremeyen, onu anlamayan, her anda görüp anlamayan kör demektir. Şahit olamayan, şahadet getiremeyen demektir şahadeti getirmeyince şahit olmayınca ne olur ne yapar? Her ne olursa olsun vesileyi görür, sebebi görür, sebebin sahibini görmez. Onu yoksa Allah'ı yok saymıştır yani. Falanca şöyle yaptı, filanca böyle yaptı der. İmtihanı da de kabul etmez. Allah onu imtihana tabi tutmuş, kazansın diye. İmtihanı da yok sayıyor. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ne buyuruyordu? İmanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Şükür, nimetin sevinci demektir. Rabbim bana ikram etti deyip sevinmektir. Rabbine teşekkür etmektir. Bir nimet geldiğinde, bir nimeti kazandığında sebep, vesile, kim olursa olsun, ne olursa olsun bu bana Rabbimin ikramidir deyip teşekkür etmiyor, şükür etmiyorsa imanın yarısı gitti. Bir musibet geldiğinde, bir sıkıntı geldiğinde, hastalık geldiğinde, dedikodu geldiğinde, iftira geldiğinde Rabbim beni imtihana tabi tuttu deyip sabretmiyorsa imanın öteki yarısı da gitti. İmanı yok demektir. Sabrı olmayanın, şükrü olmayanın imanı olmaz. İman varsa sabır ve şükür meyvesinin onda tecelli etmesi gerekir, üzerinde olması gerekir. Sabrı yok, şükrü yoksa Allah'ı görmezden gelmiş. Allah'ı yok saymış. İstediği kadar diliyle kelime-i şahadet getirmiş olsun, Allah onu mümin olarak kabul etmiyor. Çünkü şahit olmak için görmesi gerekir. Görmek demek, aynı zamanda onu anlamak demektir. gereğini de yerine getirmek demektir. Vesileyi görüyor, sebebi görüyor ama sebebin sahibini yok sayıyor. Bu iman olmaz. Dolayısıyla böyle bir halin sahibi mümin olmaz. Sabrı yok, şükrü yok. İmanın yarısı, sabır yarısı şükürse, bunlar yoksa bu durumda iman yok demektir. Kendi kendini kandırıyor. İmanı sadece dilindedir, laftadır. Gönlüne aksetmemiş, gönlünü tasdik etmemiş. İmanın iman olabilmesi için dilin ikrarı, kalbin tasdiki gerekiyor. Kalbin tasdikinin mutlaka alametleri vardır. Nedir o? Sabır ve şükür üzerinde görülmesi lazım. Hayatı yaşarken hangi musibet olursa olsun, hangi nimet olursa olsun, geldiğinde hayatın bir imtihan olduğunu kabul edip, eğer nimete şükür, musibete de sabrediyorsa bu imanlı biridir. Etmiyorsa ettiği kadarıyla imani vardır. Ettiği kadarıyla. Mesela genel olarak bakıldığında evet. hem kendimize hem kendi çevremize yani insafla, vicdanla baktığımızda acaba kaç kişi başına ne gelirse gelsin Rabbim bana muamelede bulundu. Bu bir imtihan diyebiliyor. İmtihan gereğini yerine getirebiliyor. Eğer diyemiyorsa, hayati bir imtihan olarak, dünya hayatını imtihan olarak kabul etmemiş, edememiş demektir. Dünyayı ebediymiş gibi zannetmiş. Gerçek gibi zannetmiş. İmtihan yeri olarak değil. Eğer imtihan yeri olarak kabul etseydi, hepimiz birbirimize yardım ederdik. Birbirimize destek olurduk. Birbirimizi severdik. Kazanmak için birbirimize yardım eder, destek olur, sever, fedakarlık yapardık. Ama tam tersine, vermek için değil, almak için uğraşıyoruz. İkram etmek için değil, bize ikram edilsin diye uğraşıyoruz. Sevmek için değil, biz bizi sevsinler diye uğraşıyoruz. Yanlış. Eğer kazanacaksan vermen lazım, sevmen lazım, ikram etmen lazım, yardım etmen lazım. Gönüller yapman lazım. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kim bir kardeşinin, müminin, insanın, hatta hayvanın sıkıntısını giderirse en zor günde, kıyamet gününde Allah onun sıkıntısını giderir. Kim bir insana yardım ederse Allah en zor günde ona yardım eder. Kim kardeşine ikram ederse en zor günde, kıyamet gününde Allah ona ikram eder. Severse Allah onu sever o gün. Ona göre muamelede bulunur. Yani cenneti kazanabilmek için, ahirette hesabı verebilmek için senin burada kazanman gerekiyor. Nasıl? Vererek, severek, yardım ederek, ikram ederek. Yoksa sadece böyle namaz kıldık, oruç tuttuk, haşa gittik değil. Bunların seni insan yapması lazım. Hazreti insan. Kendisi için istediğini, mümin kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmazsınız dedi Resulullah Efendimiz. Aynı şekilde cennete giremezsiniz. İman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmedikçe buyurdu. Sevmek aynı zamanda ispatı gerektirir. Fedakarlık gerektirir. Bakacağız birbirimizi Allah için ne kadar seviyoruz? Birbirimiz için ne kadar cennet oluyoruz? Cenneti kazanmak için birbirimize ne kadar muamelede bulunuyoruz? Yoksa nefsimizle mi muamelede bulunuyoruz? Bakalım hesabımızı yapalım, halimiz ortaya çıkar, anlarız kendimizi. Eğer bir eksik varsa, bir yanlış varsa, bir sorun varsa, nefsimizde, gönlümüzde, imanımızda, mümin oluşumuzda bir sorun varsa, ne yapmamız gerekir? Düzeltmeye çalışmamız gerekir. Hep beraber düzeltmeye çalışacağız inşallah. Mümin olan Allah, her şeyiyle tecelli etmiş olan, zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiş olan Allah, sevilmeye layık olandır. Eğer o göstermeseydi biz anlayamazdık. Akıl vermeseydi idrak edemezdik. Peygamber göndermeseydi, kitap göndermeseydi anlayamazdık. O kendini tanıtmasaydı biz onu tanıyamazdık. Belki bunun için mesela biri ben Allah'ı seviyorum dediğinde onun bunu ispatlaması lazım. Öyle lafla olmuyor. Allah'ı seven, Allah'ın sözünü sever, kelamını sever. Allah'ın konuşmasını sever. Allah ona neyi vahyetmiş, Allah onunla nasıl konuşmuş, onu anlamaya çalışır, bunu sever, sevmelidir. Yani Allah'ı seven, sevdiğini iddia eden, Allah'ın kelamını sevmelidir. Kur'an'ı sevmelidir yani. Aynı şekilde canlı Kur'an olan Resulullah Efendimiz'i sevmelidir. Onun hayatını, aklakını sevmelidir. Ama uzaktan değil, yakından sevmelidir. Onun için Allah ne buyurdu diye-i kerimede? De ki onlara, müminlere, iman edenlere, ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum risaletim karşılığında. Sizden istediğim tek şey yakın bir sevgi buyurdu. Evet, bu yakın sevgiyi iste. Yakından sevmelidir mümin. Biri eğer iman etmişse senin Allah'ın Resulü olduğuna, seni yakından sevmelidir. Bunu onlardan iste dedi. Yakından, uzaktan sevmek, onu kuru kuruya övmektir. İşte şöyle büyüktü, şöyle iyiydi, şöyle güzeldi, şöyle sabırlıydı, şöyle merhametliydi. Bu olmaz. Bu uzaktan sevmek. Yakından sevmek, onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışmak demektir. Allah onun için ne buyuruyordu? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ rahmeten lil لِلْعَالَمِينَ Ben seni sadece alemlere rahmet olasın diye gönderdim. Alemlere rahmet. Aynı şekilde mümin olabilmek için ona tabi olmak gerekiyor. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsan peygamberine tabi olman lazım. Yani onun gibi yapman lazım. Adım adım ona uyman lazım. Onun yaptığı gibi yapıp, onun olduğu gibi olmaya çalışman lazım. O alemlere rahmetse, senin de en azından ailene, etrafına durduğun yerde, bulunduğun yerde, oraya rahmet olman lazım. İnsanların senden merhamet görmesi lazım, rahmet görmesi lazım ki Resulullah Efendimiz'e uymuş olasın. Allah'ı sevdiğini ispatlamış olasın, ortaya koymuş olasın. Yoksa etrafına zahmet oluyorsan, sıkıntı oluyorsan, sorun oluyorsan, sıkıntı oluyorsan, sen şeytanla beraber olmuşsun demektir. Senin Allah'ın Resulü ile hiçbir alakan yok demektir. Evet. Allah mümindir, apaçık olandır. Elbette ki görmek isteyenler için, anlamak isteyenler için, Rabbini tanımak isteyenler için, her anda, her yerde, her olayda, her meselede tecelli eden, yaratan Allah'tır çünkü. Mübin olan Allah, sevilmeye layık olandır. Allah nurdur. Allah göklerin ve yerlerin nurudur buyurdu. Bütün varlık Allah'ın nurundan tecelli etmiş. Nur deyince el-esmaul hüsnasından nur olarak tecelli etmiş. Bütün varlık onunla diridir. Diri olmayan hiçbir şey yoktur. Ayet-i Kerime'de Allah öyle buyuruyordu. Yerte gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Yani taş olsun, toprak olsun, ağaç olsun, Yer olsun, gök olsun, su olsun, hava olsun, ateş olsun, her ne olursa olsun. Hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Rabbini övüyor, üzerinde gösteriyor. Rabbinin kudretini üzerinde gösteriyor. İsmini üzerinde gösteriyor. Rabbini biliyor, Rabbinin hamde layık olduğunu biliyor. Rabbini hamd ile tesbih ediyor. İnsanın kendi iradesiyle Rabbini hamd ile tesbih etmesi lazım. Yoksa onun zaten bütün bedeni hamd ile tesbih eder. Allah'ın kendisine emrettiği vazifeyi yerine getirir. Onun için hiç kimsenin kalbine, böbreğine, ciğerine, dalağına çalış demesi gerekmiyor. Allah'ın kendisine yüklediği vazifeyi her bir organ bölüyor. Vazifesini yerine getiriyor. Her bir atom böyledir. Her bir galaksi de böyledir. Gezegen de böyledir. Her şey, herkes kendi vazifesini biliyor. Rabbini hamd ile tesbih edip kulluğunu, Allah'ın kendisine yüklediği vazifeyi yerine getiriyor. Ama insandan istenen iradesini kullanıp Rabbini tercih etmesidir. İsterse Rabbini hamd ile tesbih eder, isterse nankörlük yapar, hamdini, övgüsünü kendisine, nefsine yapar, bir başkasına yapar, başkalarına yapar. Tesbihini de aynı şekilde gene dilerse Rabbine, dilerse kendisine yapar. Kendisini tesbih ederken nasıl tesbih ediyor? Subhanallah. Bu tesbih Allah'ı tesbih etti Allah subhandır. Allah nüksan sıfatlardan münezzehtir beridir. Yani yanlış yapmaktan, eksik yapmaktan Allah münezzehtir beridir. Yanlış yapmaz, eksik yapmaz, kusur işlemez. Bütün işleri kamildir. Mükemmeldir Allah'ım. Onun için Allah Sübhan'dır. Sübhan deyince bunu söylemiş oluyoruz. Ama biri dese ki ben Sübhan'ım nasıl söyler onu? Ben yanlış yapmam diyor. Ben hata işlemem. Ben kusur yapmam. Bunu söylerken Allah'ın emrine uyduğu için değil. Nefsini öne alıyor ben diyor. Onun için bir yanlış yapsa bile biliyor ona sizin bu yaptığınız yanlıştır dediğinde ona teşekkür etmek yerine evet, niye teşekkür etmesi lazım? Yanlışını gösterdiyse ona ona yardım etti demektir. Yanlışını göstermiş de eğer bakarsın ki yanlışını savunmaya çalışır. Nefsinin yanlışını savunur. Niye? Nefsim subhandır diyor çünkü. Aynı şekilde hamdini kendine yapar, kendini över. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Allah'ı övmüyor, kendini övüyor. Allah'a hamd etmiyor. Rabbini hamd ile tesbih etmiyor. Kendi nefsine hamd ile tesbih ediyor. Bakacağız, nefsimizi mi hamd ile tesbih ediyoruz yoksa Allah'ı mı hamd ile tesbih ediyoruz? Bütün varlık Rabbini hamd ile tesbih eder. Eğer biz nefsimizi hamd ile tesbih ediyorsak nefsimiz Rabbimiz olmuş demektir. Onun için müminin her anda Allah demesi lazım. Ben demekten kurtulması lazım. Yani hayatı yaşarken gözünü gönlünü Rabbinden ayırmaması lazım. Her anda Rabbim benden ne istiyor, nasıl yapmamı istiyor, nasıl yapsam benden razı olur, nasıl yapsam beni sever demesi lazım ki Rabbini Rab olarak kabul etmiş olsun, Rabbini hamd ile tesbih etmiş olsun. Rabbim beni öfsün, Rabbim beni sevsin, isterse hiç kimse beni kabul etmesin demedikçe biri mümin olmaz. İnsanlar beni öfsün dediyse insanları Rab edinmiştir. Eğer ailem, çocuklarım, hanımım, eşim, komşular beni öfsün dediyse komşuları Rab edinmiştir. Çünkü onları Allah'ın önüne almıştır, Rabbinin önüne almıştır. Beni öfsün diyor. Oysa ki eğer kul Rabbini överse övgüye, Rabbinin övgüsüne layık olur. Onu hak eder. Kul Rabbine ne kadar hamd ile tesbih ettiyse o kadar hamde ve tesbih'e layık olur. Allah ona hamd eder, onu över yani. Bununla beraber övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir diyoruz. Ne zaman? Fatiha'yı okurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken bunu söylemiş oluruz. Hem bunu söyleyelim hem de övmeyelim. Yalan söylüyoruz o zaman. Böyle bir namazdan hayır gelir mi? Böyle bir namaz bizi kötülükten, yanlıştan, fehşadan alıkoyar mı? Bizi Allah'a taşır mı? Bize miraj olur mu? Olmaz. Niye? Yalan söylüyoruz çünkü. Evet. İlk söylediğimiz ayeti eğer gönlümüz inkar ettiyse, dilimiz söyledi, kalbimiz inkar etti. Ondan bir fayda gelir mi bize? Gelmez. Onun için namazımız bize fayda vermiyor. Kötülükten, yanlıştan, fehşadan alı koymuyor. Namazımız miracı olmuyor. Bizi Allah'a taşımıyor. Eğer elhamdülillahi rabbil alemin deseydik gerçek manada, Allah'ın övgüsüne, hamdine de layık olurdu. Allah bizi överdi. Bizi temize çıkarırdı. Bizi temizlerdi. Huzura hale Getirip huzura kabul ederdi. Bunun içinde birinin ben namaz kılmıyorum demesi yanlış bir kelimedir. Ne söylemesi gerekir? Huzura layık olmadığım için huzura çıkamıyorum. Allah'ın huzuruna layık olmadığım için huzura çıkamıyorum. Huzura kabul edilmiyor. kabul edilmiyor. Allah göklerin ve yerlerin nurudur. Nur hepimizin bildiği gibi ışık demek aynı zamanda. Eğer birinin nuru yoksa o hiçbir şekilde nur bulamaz. Buyurdu ayet-i kerimede. Allah kime nur vermemişse o karanlıkta kalmıştır dedi. Allah kime nur vermemişse kim nurunu Allah'tan almamışsa o karanlıkta kalmıştır. Allah'tan nur alabilmek için ne yapmamız gerekir? Rabbimizi zikretmemiz gerekir. Unutmamamız gerekir. Gönlümüzü Rabbimizden başka tarafa döndürmememiz gerekir. Her anda onunla olmamız gerekir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah Adem'den Adem'in belenden bütün zürriyetini alıp onlara evet. ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestu bir Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? buyurdu. Bütün ruhlar qalu bela şehit dediler. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin biz buna şahidiz. Dediler. Rabbimize şahit olduk. Rabbimizi gördük yani. Allah söylediği öyle. Dünyaya göndermeden önce Hz. Adem'i yaratırken yarattıktan sonra bütün insanların evet, buna şahit olduğunu Allah Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin biz buna şahidiz dediler. Şahit olduk, gördük yani. Müşahede ettik. Bu söz orada kalmış bir söz değildir. Allah'ın kelami ezeli ve ebedidir. O kelam, yani ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabı şu anda da devam ediyor. Allah bir kula doğumundan ölümüne kadar her anda bu hitabı yapar. Bu hitap her anda ona gelir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kul da ne der? Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahidiz. Rab demek, terbiye eden demek, Büyüten demek, rızkını veren demek, öğreten demek. Mürebbi, evet. çocuğu büyüten demek. Onu büyüten. Hem zahiri hem manevi olarak onu büyüten demek. Rab, Kulun her anda Allah ile muhatap olması gerekir ki, evet. belâ besin, belâ şehînna. Eğer her anda Allah ile muhatap değilse, nasıl bir muamele görürse, görsün eğer bu muameleyi Rabbim bana yapıyor demediyse, bela demedi. Allah soruyor, ben sen, sizin Rabbiniz değil miyim hitabına karşılık, bela demedi. Bela şehidine demedi. Ne dedi? La dedi, hayır dedi. Falanca yaptı, filanca yaptı, şöyle oldu, böyle oldu derken, bela demiyor demektir. Bu her anda böyledir. Onun için Allah her anda, bütün rahmetiyle, güzelliğiyle, ikramıyla, nuruyla, kuruna tecelli eder, muamelede bulunur. Kur bunu ya bela deyip kabul eder ya da hayır deyip kabul etmez. O zaman defterimiz asılsa evetlerle, hayırlarla doludur. Rabbine şahit olduğu, muamelesine şahit olduğu her anda bela demiş, onu unuttuğu her anda... Yüz çevirdiği her anda da karanlıkta kalmış, nurundan mahrum kalmıştır. Evet, i̇tiraz etmiş, kabul edememiş demektir. Evet, Allah'ın nuru aynı zamanda Allah'ın kitabıdır, vahyidir. Eğer hayatımızı Allah'ın vahiy ışığında, nurunda yaşamazsak karanlıkta kalmış oluruz. Dolayısıyla evet, zulmette kalmış olur. Allah'ın nurundan nasibimizi de almamış oluruz. Bu bütün varlık için böyledir. Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Allah ruhları bir karanlık içinde yarattı. Sonra onlara nurundan saçtı. Bu nurdan alanlar sahid, alamayanlar şâhî oldu buyurdu. Allah nurunu saçıyor. Ama bu bir an değildir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar bu ona, onun üzerine, gönlüne saçılmaya devam ediyor. Eğer o nuru alırsak, saat, saadete eriyoruz. Almazsak şaki, şakavette, Yani eşkıya olmuş oluruz. Allah'tan kaçmış oluruz. Bu her anda böyledir. Allah ile beraber olduğumuz, Allah'ın hesabını yaptığımız her anda, o Allah'ın saçtığı nuru almaya devam ediyoruz. Evet, Namazda, zikirde, Kur'an okurken, bir iyilik, bir güzellik yaparken, Allah'ın hesabını yaparken her anda o nuru almaya devam ediyoruz. Allah nuru saçıyor çünkü. Onu unuttuğumuz anda da Allah'tan yüz çevirmiş oluyoruz ki, o nurdan mahrum kalıyoruz. Ama Allah nurunu saçmaya devam ediyor. Yüz çeviren kulun kendisidir. Yani pencereler kapalı olsa, güneş olsa bile ışık buraya girmiyor. İnsan da kendi gönlünü kapattığında Allah'ın o nurunun tecellisini alamaz. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Kıyamet günü müminlerin nuru vardır. Önlerinden ve sağlarından nurları onları aydınlatır. Ama bu nuru kazanmamış olanlar hayatı yaşarken derler ki, Durun, biz de sizin nurunuzdan istifade edelim. Cennete doğru, sırata doğru giderken, o nuri olmayanlar, nuri olanlara durun, biz de sizin nurunuzdan istifade edelim derler. Onlar da derler ki, geriye dönün, nur orada var. Geriye dönün, oradan alın nuri. İş işten geçmiş. Siz oradan nur almadınız. Dünyada o imtihan esnasında Rabbinizi unuttunuz, Rabbinizden yüz çevirdiniz, o nuri almadınız. Burada yok. Kimdir onlar? Münafık olanlar. Bunun farkında olmayanlar, bunu kabul edemeyenler. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kıyamet günü herkes pişmandır. Allah'ı zikredenler de pişmandır, zikretmeyenler de pişmandır. Zikir hatırlamak demek, unutmamak demek, Allah'ın huzurunda olduğunu tatmak demekti. Elbette ki bir de Allah Allah demekti. Herkes pişmandır buyurdu. Yapmayanlar, Allah'ı zikretmeyenler zikretmedikleri için pişmandır. Zikredenler de daha fazla Allah'ı zikredebilirdik diye pişmandırlar. Herkes pişman. O zaman pişman olmamak için ya da pişmanlığı en aza indirebilmek için her anda zikir halinde olmak lazım. Allah demek lazım. Yürürken, otururken, yatarken. Kim söylüyor? Allah söyledi. Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Rabbinizi zikredin buyurdu. Allah'ı zikredin. Allah'ı zikir en büyüktür dedi. Beni zikretmek için namaz kıl dedi. Zikretmek, hatırlamak demek, unutmamak demek. Bir de özel olarak Allah, Allah demektir. La ilahe illallah demektir. Allah'ın el esmavül hüsnasını zikretmek demektir. Evet, yerlerin ve göklerin nuru olan Allah, sevilmeye layık olandır. Eğer Allah ile berabersek, o zaman nura garp olmuşuz demektir. Allah'ı unuttuysak, karanlıkta, zulmette kaldık demektir. Burada doğru yolda olamadığımız gibi, kıyamet günü de karanlıkta kalırız. Önümüzden, sağımızdan, nurumuz olmaz. Bizi aydınlatmaz. Yani karanlıkta kalıp, orada cehenneme yuvarlanırız demektir. Allah cami olandır. Cami toplayan, bir araya getiren. Allah parçaları bir araya getirir. Yeni bir yaratışla yaratır. İnsanın her bir organı ayrı ayrı bir yere koyulsa, parçaları ayrı ayrı bir yere koyulsa ona insan denmez. Kori denir, bacakı denir, ayağı denir, başı denir. Ama hepsi bir araya geldiğinde o insan olur. Bu zahiri olarak böyledir. Bir de onun manevi tarafı vardır. Bir beden tarafı vardır. Bir vehmi olan nefis tarafı vardır. Bir de Allah'ın ona nefrettiği ruh vardır. Bu üçü beraber olmayınca o Hazreti insan olmaz. O insan olmaz. İmtihana tabi tutulan insan olmaz yani. Biri sadece zahirini bilse, beden tarafını bilse, nefis tarafını bilse insan olmaz. Ona beşer denir. Allah ona beşer diyor. Ne zaman insan olur? Hazreti insan olur. İman edince, Rabbini tanıyınca, kendini tanıyınca, Allah'ın kendisine nefettiği ruhu anlayınca bunu kabul edince, buna iman edince, gereğini yapınca, o ruh onun üzerinde tecelli edince Allah'ın nuru olur. Nefektu min ruhi. Ben insana ruhumdan nefrettim buyurdu. Eğer bunun farkında olmazsa, bu onun üzerinde açığa çıkmazsa, Allah'ın nefrettiği gibi bu ruhu tatmazsa, beşer olarak kalır. İnsan olmaz. İnsan, Allah'a yakın olan demektir. İnsan, üns kelimesinden meydana gelip türetilmiş kelimedir. Ünsiyet, yapan. Ünsiyet, yakınlık kuran demektir. Yakınlık. Allah'a yakın olan, dolayısıyla Allah için yakınlık kuran demektir. İnsana yakın olan. Bütün mahlukata sevgisiyle yakın olan. Bu yakınlığı peyda edemiyorsa insan değildir. Uzak kin duyuyor, nefret ediyor, haset ediyor, insan olamamış. Ünsiyet peydah edemiyor. Ünsiyeti kuramıyor. büyük tek kendisiyle beraberdir. Ben diyor. Bir tek kendini seviyor. Kendi işine yarayan, kendisine yardım edeni seviyor ama gerisini yok sayıyor. Bu insan değil. Bu beşer. Bir tek nefsini sevmiş. Eğer Allah'ın kendisine nefretli ruh açığa çıkarsa, üzerindeki örtü, o tozlarına biraz kalkarsa ne olur? Ünsiyet eder. Ünsiyet. Yani yakınlık kurar. Yakın olur. Evet. Allah'a, kendisine, dolayısıyla Allah için insana ve bütün varlığa yakın olur. Evet. Sevgisiyle, rahmetiyle, ikramıyla. Böyle olmadıkça o insan olmaz. İstediği kadar ben iman etmişim demiş olsun, istediği kadar ibadet yapmış olsun. İnsan olmamış. Evet. Allah cami ettir, bir araya getirendir. Aynı şekilde ayet-i kerimede buyuruyordu, nerede olursanız olun. Nerede ölürseniz ölün, kıyamet günü Allah hepinizi bir araya toplayacak. Yani biri biriyle karşılaşmışsa mutlaka kıyamet günü onunla bir araya gelecek. Eğer birbirlerine hakları geçmişse, mutlaka Allah kıyamet günü, nerede olursa olsun, biri dünyanın bir ucunda, öteki, öteki ucunda ölmüş olsun, Allah kıyamet günü onları bir araya toplar. Çünkü Allah cami ettir. Bir araya getirendir, toplayandır. Toplayıp öyle hesap sorar. Evet, Allah cami ettir. Hem karanlığı, hem nürü bir arada toplayandır. Zıtları bir arada toplayıp barındırandır. İnsanda bir yönüyle nefis vardır, bütün şiddetiyle kötülüğü emreder. Bir yanda ruh vardır, bütün şiddetiyle bir tek Rabbini ister. Bir araya getirmiş Allah. Sudan ateş çıkarır. Normalde su yanıcıdır. İki yanıcı gazın bir araya gelmesiyle su beydana gelmiş... Aynı şekilde zıtları bir arada toplayandır Allah. Bir kulda hem cennet vardır hem cehennem vardır. İsterse kul gönlünü cennete çevirir, cennetlik olur. isterse cehenneme çevirir, cehennemlik olur. İkisi de mevcut. Ama tercih hakkı insana ait, kula aittir. Kendi gönlünü cennete çevirirse cennetlik olur, cehenneme çevirirse cehennemlik olur. Onun için cennetli kimdir, cehennemli kimdir bellidir, ortadadır. Herkes bunu biliyor. Yeter ki baksın. Yeter ki görmek istesin, anlamak istesin. Nasıl? Eğer birinin gönlü cehenneme dönmüşse o cehennemliktir. Yani gönlünde kin varsa, nefret varsa, haset varsa insanlara sıkıntı veriyorsa bu cehennem adam. Adamın kendisi cehennem. Bu nasıl cennetlik olsun? Ama, tam tersi de olabilir. Adamın gönlünde sevgi varsa, merhamet varsa, ikram varsa, yakınlık varsa, cennete dönmüş gönül, elbette ki bu da cennetliktir. Eğer biz bunu bilmesek, biz bunu anlamasak, haşa Allah bize zulmetmiş olur. Ya bilmiyordu. bilmiyorduk. Ben cennetlik veya cehennemlik olduğunu bilmiyordum. Anlamadım desek, bu bize zulüm. Anlamasak zulümdür. Bunun apaçık ortada olması Allah mübindir. Her şeyi ortaya koyandır. Bununla beraber kendisi de apaçık tecelli edendir. Öğretendir. Apaçık öğretendir. Öğretmezse zulüm olur. Bu, ben ya Rabbi bilmiyordum diyebilir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bilmiyorum değil. Ben gözümü kapattım anlamak istemedim. Dediysek evet. ne demişler? Görmek istemeyenden daha kör, işitmek istemeyenden daha sağır kimse yoktur. Görmek istediğimi görür. Onun için rahatlıkla, imanla beraber yalnız. Görseniz ki biri etrafına sıkıntı veriyor. Bilin ki onun gönlü cehennemdir. Bilin ki o cehennemliktir. Aynı şekilde birini görseniz imanla beraber. Eğer biri etrafına rahmet oluyorsa, muhabbet oluyorsa, nimet oluyorsa bilin ki o da cennetliktir. Yani güzel ahlaka sahipse cennetlik, kötü ahlaka sahipse cehennemliktir. İbadetine bakmayın. İbadet abdolvanın gereğidir. İbadet araçtır, amaç değildir. Amaç nedir? Amaç Allah'a abdolmak, amaç Hazreti İnsan olmak, Allah'a yeryüzünde halife olmak, Allah'a ayna olmak, Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermektir. Amaç, araç, ibadet araç. Bütün iyilikler, bütün Hayat, baştan sona bütün imtihanlar, hepsi araç. Namaz araç. Neyin aracı? Miracın aracıdır. Namaz seni eğer miraca taşımıyorsa, Allah'ın huzuruna taşımıyor, Allah ile beraber etmiyorsa, araç çalışmıyor demektir. Sen sadece taklit yapıyorsun demektir. Evet, i̇badete değil, ibadetin ona kazandırdığına bakılması gerekir. Ne burada ayet-i kerimede? Namaz sizi... Bütün kötülüklerden, aşırılıklardan, fehşadan Ali koyar dedi. Allah söyledi böyle. Ali koymuyor mu? Ali koymadıysa namaz değil. Sen namaz kılmamıştın demektir. Namaz seni senden temizlememişse, kötülükten temizlememişse, seni ahlakını güzelleştirmemişse, seni Allah ile beraber etmemişse, seni kuruna yakın etmemişse, merhametli yapmamışsa, seni cömert yapmamışsa, seni halim yapmamışsa, sen namaz kılmamışsın. Bakıyoruz mesela 60 sene 70 sene ibadet yapmış ama namazda eser yok üzerinde. Tabiri caizse eski tas eski hamam. Eski ahlak hiç değişmemiş. Bu namaz kılmış mı şimdi? Bu namaz denir mi? Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? İnsanlardan öylesi var ki namaz kılar, sadece ona yorgunluk çıkar kalır. Oruç tutar, sadece ona açlıkkar kalır. Namazı da kabul olmamış, orucu da kabul olmamış. Faydasını görmemiş. Allah seriül hesabdır. Yaptığın ibadetin karşılığını anında ikram edendir. Bir nur olarak o senin gönlüne tecelli eder. Allah'ın yakınlığı, sevgisi olarak, ismi olarak senin gönlüne tecelli eder. Anında alıyorsun onu, seriül hisap Almadınsa sen bir şey kazanamamışsın demektir. Yani bir mümin hayatı yaşadıkça her gün biraz daha Allah'a yaklaşmalıdır. Allah'a olan muhabbeti her gün biraz daha artmalıdır. Kötü ahlakından biraz daha uzaklaşmalı, aklakı her gün biraz daha güzelleşmelidir. Her gün beşeri tarafından biraz daha uzaklaşmalı, Hazreti insan olmaya biraz daha yaklaşmalıdır ki o mümin olmuş olsun. Allah'a amdolmuş olsun, ibadet yapmış olsun. Yoksa hiçbir değişiklik yok, o da hiçbir şey yapmamış demektir. Hiçbir şey kazanmamış demektir. Allah onun için ayet-i kerimede buyruyordu, herkesin amel kitabını, defterini boynuna asmışızdır. Herkesin. Ameli boynunda, ameli üzerinde yani. Boynunda demek, onun kazandığı ona aittir demektir. O'nun kazandığı O'nun üzerindedir, buyurdu. O gün, kıyamet günü, O'nun o boynuna astığımız defterini, kitabını O'nun önünde açarız. Demek ki bizim önümüzde açtığımız, bizim boynumuza astığı kitabıymış, kitabımızmış, defterimizmiş. Yani bizim gönlümüzdekini önümüze açır. Kulun bak senin kitabın bu, senin defterin bu, senin gönlün budur. Sen gönlünü bak neler yazdırmışsın kin var, haset var, nefret var, şirk var, nifak var. Sen yazdırdın bunları ama aşk var, muhabbet var, sevmek var, rahmet var, ikram var, affetmek var, mağfiret etmek var, insanlara yardım etmek var. Bak sen bunu yazdır, yazdırmışsın. Bunlar cennetliklerin amelleri, bunlar da cehennetiklerin amelleridir. Bunu sen yazdın. Sana ait defter. Her gün beyaz bir sayfa gibi önüne gelir, o güne neyi yazarsan o sayfa, o günkü sayfan o sayfadır. Senin önünde açılacak olan kitabın da o kitaptır. Senin yazdığın kitabındır. Senin gönlüne yazdığın kitabındır. Boynuna koyduğun kitabındır, aslan kitabındır. Onun için kitabımız, hepimizin kitabı önümüzde, elimizde. Her birimiz kendimize baktığımızda da bunu görürüz. Aslında birbirimize baktığımızda da bunu görürüz. Baktığımızda eğer onun üzerinde Resulullah Efendimiz'in güzelliğini görüyorsak, ahlakını görüyorsak o Resulullah Efendimiz'e yakın, Allah'a yakın biridir. Tersini görüyorsak o da İblis'e yakın biridir. Ebu Cehil'e yakın biridir, Firavun'a yakın biridir. Yani firavun gibi, Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi, Nemrut gibi bir gönül taşıyacaksın. Sonra cenneti isteyeceksin. Böyle bir şey olur mu? Cenneti istemen için evet Resulullah Efendimiz gibi bir gönüle, Musa gibi bir gönüle, Hazreti İbrahim gibi bir gönüle sahip olman gerekir. Ki onlarla beraber olasın. Beraberlik bu. Sevmek bu. Sevmek onlar yakın sevgi bu demek. Onlar gibi olmak, onlar gibi yapmak demektir. Allah, kuddustur Her türlü eksiklikten, noksandan münezzeh olan demektir. Subhan olan demektir. Evet, Kudüs aynı zamanda Subhan olan demektir. Her şeyi mükemmeldir. Mesele bunu kabul etip etmeme meselesidir. Allah eğer ismini bize beyan ediyorsa, kendini isimleriyle bize tanıtıyorsa, bize... Bu isimlere iman etmek düşüyor. Allah noksansız ve kusursuzdur. Hem kendisi öyledir, hem esması öyledir, hem de ef'ali. Bütün işleri böyledir. Bakacağız, biz Allah'ı Sübhan olarak, Kudüs olarak kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? İman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Allah bize herhangi bir muameleyi yaparken, biz itiraz ediyorsak Allah'ı Sübhan olarak kabul etmedik. Ne dedik? Allah yanlış yapıyor. Allah bunu böyle değil de böyle böyle yapmalıydı. Ben böyle bir muameleyi hak etmemiştim. Allah bana zulmediyor. Allah, Subhan, Kudüs demiş oluyoruz. İtiraz ettiysek, Allah'ın muamelesi bize ağır geldiyse... Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde... ...müminlere düşen, ona itiraz etmeden... Gönlünde bir ağırlık hissetmeden kabul etmektir. Mü'mine düşen buymuş. Gönlünde bir ağırlık hissetmeden kabul etmekmiş. Hem kabul ediyorum deyip, hem de gönlünde ağırlık hissediyorsa ne olur? O mü'min olmaktan çıktı. Niye? Allah'ı subhan olarak inkar etti. Kudüs olarak inkar etti. Rahman ve Rahim olarak inkar etti. Rab olarak inkar etti demektir. Kabul Kendisi daha iyi biliyor, kendisi hakkında hayır olanı, rahmet olanı, ikram olanı daha iyi biliyormuş ki itiraz ediyor, edebiliyor. Onun için iman etmek öyle kolay bir şey değil. Ben Allah'a iman ettim demek kolay bir şey değil, basit bir şey değil. İman eden teslim olur, Müslüman olur yani. Hiçbir konuda Allah'ın hiçbir işine karışmaz, itiraz etmez, Allah'ın yaptıklarına, muamelesine razı olur. Başına ne gelirse gelsin, önüne ne gelirse gelsin, ''Ya Rabbi sen en güzelini yaptın, en güzel buydu, benim için hayır olan buydu.'' demesi lazım. Başına gelen ister nimet olsun, ister musibet olsun. Gelmişse bir musibet, Allah onu temizliyor demektir, onun derecesini yükseltiyor demektir, onu kendisine çekiyor demektir, onu nefsinden, şeytandan, dünyadan kurtarıyor demektir, ona yardım ediyor. Allah'ın rahmeti onun için tecelli etmiş demektir. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Musibetlerin en büyüğü bana, peygamberlere, sonra bize yakın olanlara gelir. Peygamberlere yakın olanlara gelir. Niye? En yüksek makama erenler onlar da da onun için. En büyük musibetler onlara geliyor. Ahirete iman etmeyince, dünya ebediymiş gibi zannedince... Ne yaparız? Burada, dünyada musibet istemeyiz. Bela istemeyiz. Hastalığı kabul etmeyiz. Hep nimet olsun. Dünya cennet olsun deriz. Ama öyle değilmiş. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kıyamet günü bir kulü getirip hesaba çekerler. Dağlar gibi günahları vardır. Ama sevap kefesinde evet, çok ufak şeyler, basit şeyler ama adamın imanı varmış. Yani Allah'ı seviyormuş. Rabbine isyan etmiyormuş. Adam cehennemi hak ediyor. Sonra sevap kefesine bir şey koyarlar. Sevap kefesi hemen ağır gelir. Cennetliklerden olur. Buyurdu ki, kıyamet yerindekiler merak eder. Acaba o sevap kefesine konan şey nedir? Der, Allah buyurur ki, bu benim kulumun dünyada çektiği sıkıntılardır. Bu sevap kebesine koyduğum kulumun dünyada çektiği sıkıntılardır. Ama sıkıntıya sabretmiş. Rabbinden bilmiş. Rabbine itiraz etmemiş. Sebebe bakıp sebebi suçlamamış. böyle ki Resulullah Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm, bunu gördükten sonra kıyamet yerindekiler derler ki, keşke biz dünyadayken, vücudumuzun etleri makaslarla kesilseydi, biz de bugün bu nimeti kazansaydık. Dünyada böylesine sıkıntı çekseydik, vücudumuzun etleri makaslarla kesilseydi de biz de bunu kazansaydık. Sıkıntı büyük nimetmiş. Sıkıntı peygamberi nimettir. Sıkıntı demek, imtihan demek, kazanma imkanı demektir. Allah'ın kuluna muamelesi demektir. O nereden gelirse gelsin, neyle gelirse gelsin. İster yoklukla gelsin, fakirlikle gelsin, ister dedikoduyla gelsin, iftirayla gelsin, ister hastalıkla gelsin, neyle gelirse gelsin, hangi yönden gelirse gelsin, Allah'ın kuluna muamelesidir. Nedir? Temizleme muamelesi, derecesini yükseltme muamelesidir. Bu bir nimet. Eğer hayatı imtihan olarak kabul edip iman etmemişsek, biz onu nimet olarak göremeyiz, ne yaparız? Bağırıp çağırırız. En azından kendi gönlümüzde, nefsimizde bağırıp çağırır, feryat ederiz. Doğru değil, yanlış. Allah'a göre bakamamışız. Hayati imtihan olarak, kazanma imkanı olarak görememişiz. Bu muameleyi Rabbimizden anlamamışız demektir. Eğer böyle değilse, hiç iman iddiasında bulunmayalım. İmtihanı kabul edememişsek, imtihan karşısında, yani musibetler karşısında sabredemiyorsak, Nimetlere şükredemiyorsak, Allah'tan bilip şükredemiyorsak, hiç ben müminim, müslümanım demeye gerek yok yani. Ortada çünkü. Niye kendi kendini kandırıyorsun? Yoksa bu halı ne yapman gerekiyor? Feryat etmen gerekiyor. Secdeye kapanıp, ya Rabbi bana iman ver demen gerekiyor. Bana yardım et. Yapamıyorum, beceremiyorum, bunu tadamıyorum deyip feryat etmen gerekir, ağlaman gerekir. Başkasına bakıp başkasını suçlamak yerine nefsimizi suçlamamız gerekir. Nefsimize "Beni nereye götürmeye çalışıyorsun?" dememiz gerekir. Evet. Kudüs olan Allah her türlü noksanlıktan, yanlıştan beri olan Allah sevilmeye layık olandır. Hata kusur bizde. Bizim anlamayışımızda Anlayışsızlığımız da daha doğrusu. Rabbimizin bize yaptığı muameleyi anlamıyoruz. Niye? Rabbimizi tanımadığımız içindir. Eğer Rabbimizi Rab olarak, Rahman ve Rahim olarak, Kerim olarak, Ödül olarak, Vehhab olarak anlasaydık, iman etseydik, Rabbimizin hayır olduğunu bilseydik, kabul etseydik, Rabbimiz hakkında suizanda bulunmazdık. Allah münafıkları anlatırken ne buyurdu? Onlar suizanda bulundular. Öyle ki Allah hakkında bile suizanda bulundular. Allah hakkında suizanda bulunmak ne demek? bir Allah'ın kendisine muamelesini kabul edemediyse, sabredemediyse, Rabbimin mutlaka burada bir rahmeti, bir hayri vardır demediyse, bu durumda Allah yanlış yaptı demektir. Suizan. Bundan büyük suizan olur mu? Ama o her ne olursa olsun, mutlaka Allah onun ebedi hayatının hesabını yapmıştır. O kazansın diye muamele etmiştir. O bunu anlamadıysa diyebilir. Ben beşerim ya Rabbi, ben zayıfım ya Rabbi. Benim sıkıntı duymam, senin yaptığını kabul etmemek değildir. Yaptığını kabul ediyorum, bunun hayır olduğunu biliyorum ama ben zayıfım, ben acizim. Onun için sıkılıyorum, onun için üzülüyorum ya Rabbi demesi gerekir. Yoksa nefsini ilah edinip kendini Allah'ın bu hatabi zannedip işte Allah yanlış yaptı, güzel yapmadı ya da Allah beni unuttu. Allah hakkında bundan büyük suizan olur mu? Allah. Hakında, su suizanda bunlara evet. Allah ne buyurdu? Allah onları lanetlemiş, onlara gazap etmiştir. Biz zannediyoruz ki Allah bir peygamber gönderdiğinde hangi kavbe peygamber göndermişse onlar yoldan çıkmış diyoruz. Yoldan nasıl çıkmış? Rabbini unutmuş. Rabbine iman etmediği halde iman ettiğini zannediyor. Peygambere iman etmemiş. Peygambere iman ettiğini zannediyor. İmanı lafta. Gönülde bir şey yok. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldiğinde müşrikler ne diyordu? Bu adam yanlış yapıyor. Bu adam yanlış yoldadır, Bu sapıtmış diyorlardı. Savaşta kim haklıysa Allah ona yardım etsin diyorlardı. Müşrikler böyle söylüyordu. Bak kim haklıysa Allah hakka yardım eder diyorlardı. Bu adam sapıtmış diyordu. Kendilerini doğru yolda zannediyorlardı. Allah diyorlardı. Yani mümin olduklarını kabul ediyorlardı. Biz İbrahim'in evlatlarıyız diyorlardı. Biz Hazreti İbrahim'in torunlarıyız, diyor diyorlardı yani. Bu kıyamete kadar hep böyledir. Yani ben Müslümanım diyen, ben müminim diyen mümin ve Müslüman olmuyor. İman etmesi lazım. Allah'ı el esmaul ül kabul etmesi lazım. Allah'ın hesabını yapması lazım. Kendini kul olarak, abd olarak kabul etmesi lazım. ilah olarak değil. Allah'ın kulü olarak kabul etmesi lazım. Abdi olarak kabul etmesi lazım. Allah'ı sevmesi lazım. Allah'a aşık olması lazım. Allah her neyi söylemişse işittik ve itaat ettik demesi lazım. Kabul ettik demesi lazım. Emrine teslim olduk demesi lazım. Her anda Allah'ın her emri karşısında, her hitabı karşısında, her imtihana tabi tutuşu karşısında Allahümmellebeyk demesi lazım. İşittik ve itaat ettik. Emrindeyim ya Rabbi. Emret ya Rabbi. Sen emret, ben senin kulunum demesi lazım ki kul olsun, abd olsun. Yoksa ben bunu şöyle istiyorum, şurada şöyle istiyorum. Bunu böyle yapma ya Rabbi. Sen kul mısın, ilah mısın? kul kabul etmemişsin. bir şey anlamamıştın o zaman Allah seni imtihana tabi tutunca kabul edemiyor isyan ediyor itiraz ediyorsan nimet verdiğinde de bunu ben kazandım aklım da kazandım ilmimle kazandım gücümle kazandım diyorsan karun oldum demektir Allah karunu mal ile beraber hazineleriyle beraber yere batır diye. öyle değil Allah sana eğer ikram etmişse sen onu Rabbinden biliyorsan Rabbinin emrettiği şekilde onu kullanırsın. Bu bizim bedenimiz için de böyledir. Beni Rabbim yarattı. Onu onun yolunda kullanmam gerekir dedinse gözünü, gönlünü, dilini, kulağını, elini, ayağını evet. Allah yolunda kullanman gerekmez mi? Hayırda kullanman gerekmez mi? Yok. Hem Allah vermiş hem kullan dediği yerde kullanıyorsun. Kullanma dediği yerde bir de kullanıyorsun. Sen kulluğu nasıl kabul etmiştin? Eğer senin gönlün kulluğu kabul ederse beden ona itaat etmiştir zaten. Gönlün seni hangi tarafa götürürse oraya gidersin. Elin, ayağın, gözün, kulağın, dilin nerede çalışıyorsa sen onu orada kullanıyorsun demektir. Allah yolunda kullanıyorsan Kulluk yolunda kullanıyorsun. Yok, şeytanın yolunda kullanıyorsan, senin içindeki abdolan değil, iblis sana hükmediyor demektir. Oraya kurulan, gönlüne kurulan, kalbine kurulan, hakim olan iblis demek, şeytan demektir. Yani bunları hiç anlamayacak bir şey yok. Aklımızı kullanalım, bakalım. Hayatı Allah yolunda mı yaşıyoruz? Allah ile beraber mi yaşıyoruz? Yoksa Rabbimizi unutmuşuz, şeytanla beraber mi olmuşuz? Kendi kedimize, vehme, hayale mi kapılmışız? Bunu rahatlıkla anlarız. Gittiğimiz yol, herkes bir yol gidiyor. Herkes yolu gidiyor. İstese de istemezse. Yol onun ayağının altından kayıyor çünkü. Her gün sabah oluyor, akşam oluyor. Her gün bir günlük yol almış oluyor insan. Yani her gün bir günlük yol, Ahirete yaklaşmış olur, dünyadan da uzaklaşmış oluyor. Bu yolu alırken, cehenneme doğru mu gidiyor, cennete doğru mi gidiyor? Mahmalidir. Allah'a doğru mu, Allah'a yakınlık mı kazanıyor, yoksa şeytana doğru mu gidiyor? Şeytana mı dost oluyor? Bu belli, bu ortadadır. Kim cennetliktir, kim cehennemliktir? Herkes bunu biliyor ve herkes anlamak istediğinde bunu rahatlıkla anlar. Ama Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah gıfurdur, gıffardır, tevvabdır, afuvdur. Kuluna rahmetiyle muamele eder. Neden? Çünkü seviyor. Allah veduddur. Allah ilahdır, ilah olandır, sevendir. Onun için kulu bin sene ömrü olsa, hepsini yanlış yolda yaşasa, son bir günde dese ki, Ya Rabbi ben sana döndüm, ben tövbe ettim. Ben iman ettim, tövbe ettim. Allah onun imanını kabul eder, tövbesini kabul eder. Anasından doğduğu ilk günkü gibi tertemiz kılar. Bu onun rahmetidir. Bu kulünün ne kadar sevdiğini gösterir. Yeter ki kul sana döndüm ya Rabbi desin. Ama bu dönüşü gerçek bir dönüş olsun. Lafta değil, hakikatte bir dönüş olsun. Gönül dönüşü olsun. Kendimizi hesaba çektiğimizde Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin buyurdu. Yanlışlarımızı da görürüz. Eksiklerimizi de görürüz. Gittiğimiz yoru da anlarız. Bu durumda kendimizi düzeltmek kendimize aittir. Ya Rabbi tövbe ettim yanlışlarıma. İstiğfar ettim. Beni mahfiret et dediğinde Allah onun o Defterini siler, olmamış gibi muamele eder. Onun için ayet kelimede Allah buyuruyordu, Allah bütün günahları affeder. Şirk müstesna dedi yalnız. Allah'a şirk koşmak müstesna. Benim deminden beri anlattıklarımın hepsi şirkti yalnız. Bütün o anlattıklarım hepsi Allah'ın isimlerine karşı şirk işlemekti. Bütün günahları affediyor ama şirki affetmiyor. Onu affetmem dedi. Yani kula sen haddini bil dedi. Kulluğunu bil dedi. Onun için ayet-i kerimede buyurdu. İnsan kendi yaratılışına bakmadan Rabbini hasım kesilir. Onu iki damla pis sudan yarattık. O iki damla kendi yaratılışına bakmadan Rabbine hasım kesiliyor. O iki damla pis suya bakın. Bakınca da ondan tiksiniyor. Tiksindiniz değil mi buyurur? O iki damla pis sudan. Seni ondan yarattım. Bana nasıl böyle kafa tutuyorsun? Nasıl itiraz edebiliyorsun? Nasıl benim işimi beğenmiyorsun? Seni ben yarattım. Rabbine hasım kesiliyor buyuruyor. Rabbiyle mücadele ediyor. Rabbinin ayetlerine karşı ayetleriyle mücadele ediyor. Nasıl? Allah'ın güzel dediğine güzel demiyor. Başka türlü güzelliği anlamış ve takdim ediyor. Rabbinin hak dediğini hak diyemiyor. Başa türlü hak diyor. Ayetlerle mücadele ediyor. Allah ile mücadele ediyor. Hem de kendi yaratılışına bakmadan. Allah'ın kendisine yaptığı ikrama bakmadan. senin Allah'ın seni yaratmış olması senin için en büyük ikramdır. Seni abdi olarak yaratmış olması, kulu olarak, aşığı olarak yaratması, kendine halife olarak, ayna olarak yaratması en büyük ikramdır. İkram deyince, ekmek olarak anlamamak gerekiyor. Varlık ikramdır. Yani Allah'ın kendinden sana verdiği varlığı yeterli bir ikramdır. Bütün evet, Allah'ın ikramlarına karşı nankörlük edip, bu ikramı görmeyip, insan Rabbine karşı nankörlük yaparsa, görmezden gelirse ne yapmıştır? Allah şirk koşmuştur. Onun için ne buyuruldu ayet kerimede? ''Ya eyyühe'l insan, ey insan, ma gherreke bir rabbike'l kerim'' Seni kerim olan Rabbine karşı böyle mağrur eden nedir? Neden Rabbine karşı mağrur oluyorsun? Kibirleniyorsun, işini beğenmiyorsun, sana muamelesini beğenmiyorsun? Yani sen kendin için hayır olanı, rahmet olanı ondan daha mı iyi biliyorsun? Rabbinin sana yaptığı ikrami, keremi görmüyor musun? Bütün bu ikrama rağmen seni böylesine Rabbine karşı mağrur eden, kibirlendiren, gururlandıran şey nedir? Neyinle mağrur oluyorsun, gururlanıyorsun? Ki o seni yarattı. Evet, Rabbimize karşı mağrur olmayalım. Boynumuzu bükelim. Avdoluluğumuzu, evet bilelim. Her anda başımız, gönlümüzün başı secdede olsun. Ben senin kulunum. Sen de beni yaratan, benim yüceler yücesi Rabbimsin. Ben de senin aciz, günahkar, hatalı, kusurlu, bütünüyle sana muhtaç olan kulunum. Evet, diyelim. Dememiz lazım. Dediysek, Gönlümüz bunu tasdik ettiyse, bu durumda Rabbimizden aracağımız hitap nedir? Evet. Sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Sen kulluğunu yaptınsa, ben de sana Rablığımı yaparım. Ama sen Allah'ı Rab olarak kabul etmez, ilahlık taslarsan ne olur? Evet. Nefis, ilah bozuntusu. Rab olmak istese olamıyor, ilah olmak istese olamıyor. Ne çıkar ondan? Kul olması gerekir, kulluğu kabul etmiyor, ilah da olamıyor. Evet, hilkat garibesi. İnsan olamamış. Ne insan oluyor? Hayvan da olamaz. Onun için Allah, ayetlerde iman etmeyenleri, kendisine iman etmeyenleri, evet, ne buyurdu? Onlar hayvanlar gibidir. Onlar hayvanlar gibi yerler, içerler. Yani bir yemeği içmeyi biliyor. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvandan daha aşağı. Hayvanın da kendine göre bir şerefi vardır. Yani insan nazarıyla bakıldığında evet, onlar hayvan gibidir. Hatta hayvandan daha aşağı. Hayvan bile olamıyor Allah'a iman etmeyenler. Ama zahiri olarak suret itibariyle insan gibi görünüyor. Allah hepimizi gerçek manada kendisine iman edenlerden eylesin. Kendisine teslim olanlardan eylesin. Kendisine karşı edepli olanlardan eylesin. Kendisine karşı mağrur olanlardan eylemesin. Haddini aşanlardan eylemesin. Hainlik yapanlardan <gülüyor> eylemesin. Ayetlerine iman edenlerden eylesin. Allah bizi gerçek manada kendisine iman edip kendisini sevip aşık olanlardan eylesin. Her emrine karşı işittik ve itaat ettik diyen müminlerden eylesin. Her anda Allah'ın her imtihanı karşısında Allahu ek bek emrindeyim ya Rabbi buyur yarab diyen kullarından eylesin. Allah bizi huzura alırken bir dost gibi bir sevgili gibi huzura aldığı kullarından eylesin. Bütünüyle razı olmadan, bütünüyle sevmeden bizi huzura almasın inşallah. Allah hepinizden razı olsun.